still live the memory of a finger as they travel across the stream little little tall like her oh yeah, black cloud of the spring We never seen her with these eyes Yet It's still alive from my lips Though I change my body Though I change my sex I still know you below Açık Radyo'da Açık Dergi programını dinliyorsunuz. Antigone'un gecesinin 2015 temsillerinden bir kayıt duymaktayız ee, şu anda. İstanbul'daki Antigone'un gecesi konserinden bir gün önce. Evet bu ıı, akşam da aslında bütün BGST etkinliklerinin bir parçası olacak. Bu parti de var. indigoda olacak. DJ evet. pek İpek oldu. Berlin'den geldi. Ferektan Sağuz Kadınlar Günü'ne özel diyorlar. Ee, o bir... Iı, ...parti olarak bir kenarda dursun... ...Feryal Öney de orada olacak... ...Ceyhun Kaya da eşlik edecek bu ekibi... ...aynı zamanda Diler Özer... E, ...Kardeş Türkülerden Diler Özer de orada olacak... ...keza kendisi... E, Antigon'un gecesi ekibine katıldığı gibi burada da olacak. Evet yarın Antigon'un gecesi performansıyla bitecek gün içerisinde öğleden sonra Boğaziçi Üniversitesi rektörlük binasında... ...blokçuluk, blogging ve edebiyat kadınların internet meclasındaki mücadeleleri Akdeniz çevresinde yeni bir akvizm şek şekilleniyor. Başlıklı bir panel var. Şimdi açık ki bu panel ve Antigon'un gecesi hakkında konuşuyor olacağız. Orta Doğu'dan Kadın Hikayeleri 8 Mart haftasında derleniyor. Boğaziçi Gösteri Sanatları e, topluluğunun organizasyonuyla şimdi gün içerisinde e, Deniz Nil'le yaptığımız söyleşiye kulak verelim. Evet Açık Radyo Açık Dergi programındasınız şimdi. Programın başında da duyurduğumuz gibi Antigon'un gecesi. La Nuit de Antigon. Biz de beraber şimdi aslında projenin yaratıcısı ve yürütücüsü Nil Deniz telefon hattımızda. Dün de duyurmuştuk, kendileriyle buluşamamıştık ama bugün buluşuyoruz. Nil Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkürler. Evet, dün de biz aslında konuşmak istedik sizinle, bugün oldu o. şimdi. mı? Şuradan başlamak isterim aslında. Türkiye'de şu anda yapılan Boğaziçi Üniversitesi'nin çoğalan sesler konser dizisi var. Ee, ve bu kapsamda geldi Antikon'un gecesi Türkiye'ye. Akdenizli dört kadın müzisyenin e, projesi bu aynı zamanda. Hoşçakalın. Ee, efendim? Beş kadın müzisyenin. Hatta beş kadın müzisyenin. <gülüyor> ee, İstanbul'daki konsere bir şekilde e, ilham vermiş bir gruptan da bahsediyoruz. Yani İstanbul'da Boğaziçi Üniversitesi'nin e, düzenlediği etkinliğin temelini oluşturduğunu düşünüyorum ben bu etkinliğin. Ee, zira e, bu grup öncesinde yapılacak gru grubun e, e, blog yazarlarının yapacağı söyleşi... E, kadınlara, bu kadın grubuna ilham verecek bir taraftan da ve doğaçlama şarkılar da yapılacak bu konserde. Ama bütün bunlara geçmeden önce e, ben size Antigon'un gecesinin, e, Fransızcasını doğru telaffuz ediyor muyum emin değilim ama La Nuit de Antigon e, nun e, hikayesini sormak isterim. Siz iki yıl önce başlattınız bu projeyi. Biraz siz anlatmak ister misiniz? Sizin ağzınızdan dinleyelim. Nasıl çıktı ortaya? Evet, biz Import olarak e, Fransa'da e, normalde e, sanat yani artistik revüdansiyi yapıyoruz. Daha doğrusu Akdeniz bölgesinde yaşayan sanatçıları bir araya getiriyoruz. Hı -hı. İlk projelerimizden biri Forum Bilmiyorum bugün tanıdığınız Hı -hı. E, belki de duymuşsunuz tabii projeleri. tabii e, evet. E, bu sefer um, Arap dilimlerinden devrim, sonra insanların meydanlara düştüklerini ve haklarını talep ettiklerini gördük. Ama bunu sadece Arap dünyasında tabii değil Güney Avrupa'da da gördük. Yani İspanya, İspanya krizinde ve hatta Yunanistan'da. Burada kadınların mücadelede ve bu hak talep, talep etmede beraber olduklarını, ön sıralarda olduklarını gördük. Ve bu arada gittikçe e, baskıya uğradıklarını da gördük ve bunun yanında aynı anda e, internet dünyasında seslerin yükseldiğini de gördük. Yani yeni yargı biçimlerini kullandıklarını görmeye başladık. Hı hı. Ve biz de e, daha fazla kadınların e, bakış açılarını yani daha doğrusu yaşadıkları yere olan yani düşündüklerini yaşadıklarını günlük yaşama olsun veyahut da mücadele olsun bunları, bunları müziğe koymak istedik aslında beslemek istedik hı hı. şiirleri ararken yeni yazıları bulmaya başladık yani yeni yazı biçimleri bulmaya başladık ve bunları da işlemek istedik aslında hı hı. kadroyu oluşturmak oluştururken de Akdeniz'in değişik ülkelerden değişik yerden gelmelerini de istedik ve bu şekilde çalışmalara başladık rezidans olarak. Hı hı. Yani e, e, mesela her üç ayda bir Marcia'da buluşuyordu müzisyenler. Davet ettiğimiz sanatçılardan biri DJ İpek İpekçi oldu Berlin'den. Hı hı. Ondan sonra Suriye asıllı jazz flütist e, Naysam Celal. E, ve e, Marcia'da yaşayan e, şarkıcı Silvi Paz. O da İspanyol asıllı. Ve yanında piyanist, jazz piyanisti Peri Nonsfi. Evet. Um, bu bu uzisyenler bu um, iki sene boyunca hemen hemen çalıştılar hı hı. ve e, sadece şarkıcı kadınları öne koymak istemedik. Yani gerçekten besteci, instrumentalist olan kadınları da öne koymak istedik. Hı hı. Ve ayrıca bu anda da yeni, bu yeni yazıları da bir topluma e, sunmak istiyorduk. Bu şekilde ne Weed -Antigon", neden Antigone? Yani onu da Belki de lütfen açıklamak gerekir Çünkü bizim için hala Çağdaş bir yani çağdaş bir sembol artık aslında Antigone. yani zulme karşı haksızlıklara karşı ayağa kalkan diyelim ki evet. öyle diyebiliriz ee, Aslında Pardon e, projeyi biraz konuştuğumuzda şunu da Anlıyoruz bu. Bir taraftan dünyanın çeşitli taraflarından müzisyenleri bir araya getirmek için de oluşturulmuş bir proje. Zira evet, örneğin Fora Bandit erkeklerden oluşan bir grup. Sadece kadınlarla çalışmıyorsunuz buradan doğru anlıyoruz değil mi? Kesinlikle. Evet. evet. <gülüyor> Hayır. Biz hiç kimseyi dışlamıyoruz. <gülüyor> Yanlış anlaşılmasın. Evet evet evet. Sadece sadece bir yer oluşturmaya çalışıyoruz. <gülüyor> Tam da yani, bu aslında. Kadar. Ee, bu kadar. Uh bu -huh. konsere, İstanbul konserinden bahsedersek eğer e, ekibin değişmediğini anlıyorum ben. İki yıl boyunca çalışan ve ismini saydığımız az önce sanatçılar olacak. Onları bir de İstanbul'dan e, Kardeş Türküler projesinden uh -huh. tanıdığımız Diler Özer konuk olacak. E, evet. Enteresan bir konser olacağını düşünüyorum. Ben zira programın başında da söylemiştim. Kadın blok yazarlarının konuşması olacak. İspanya, Tunus, Mısır ve Suriye'den e, kadın blok e, yazarlarının evet. ve e, onların taleplerini içeren, içeren kelimeler kelimelerinden bir e, beste yapılacak. Besteler seslendirilecek ve evet. doğaçlama evet. bir tarafı da olacak galiba bunun, değil mi? Aslında aslında bir şey söylemek lazım. Leni'nin La Antigone başka bir projeye yer verdi ve yol açtı diyelim. Hı hı. Dijital bir platform yarattık. Yani hı hı. bu yeni yazıları, bu yeni yazılı biçimlerini e, keşfettiğimizde şey dedik, sayber aktivizm veya da kadınların gittikçe kendileri ifade etme şekillerini bir yerde tutalım, hatta tercüme edelim. Çünkü biz burada, biz Fransa, Fransa dışında değiliz. Yani biz Fransa'dayız ve Fransızca'ya çevirmek istiyoruz. Hı hı. Ama bu yazılanlar Arapça olabilir, İspanyolca, İtalyanca e, ve Türkçe tabii ki olabilir. Um, onun için um, bir platform, e, yani internet sitesi aslında, Adı Le Antigon Antigone yani yeni Antigonlar. Hmm. Burada bu değişik metinleri, değişik e, blokları ve şiir de olabilir. Çünkü bizim için e, e, siyasalı ve e, sanatsalı bir araya getirmemiz çok önemli. Evet. İkisini birbirinden e, ayırt edemiyoruz. Onun için e, bu platformu kurduk ve bütün bu yazıları e, yani çekiyoruz tabii biz. Evet ve tercüme ediyoruz Fransızca. İlk önce Fransa için yaptık bunu. Hı hı. Sonra, Sonra çeşitli diller ha, evet. mi girdi acaba? Pa pardon duymadım. Sonrasında çeşitli diller girdi galiba bu projenin içine. Değil mi? E, e, şimdi çeşitli diller zaten içindeydi bu proje. Yani çeşitli dillerden zaten tercüme ediyorduk hı hı. E, ve Fransızcaya çevrildi bu metinler. Hı hı. E, müzik e, bu sırada müzik e, daha fazla İspanyolca da. Çünkü hmm. şarkıcımız İspanyol asıllı ve Hispanik müziklerden geliyor. Ee, ve tesadüfen e, çoğu parçaları da yani yazıları da Arapçadan mesela çevirilmiş İspanyolca da bulduk ilk önce. Evet. Hmm. Ee, aslında bir keşif işi de bu anladığım kadarıyla sizin için. Kesinlikle. Çünkü e, blog araştırıp bir taraftan meselenin siber aktivizme, kadar giden bir tarafına bakıyorsunuz, bir taraftan da o yazıları bulmak bir süreç. Peki nasıl buluyorsunuz? Ee, nasıl bir evet. yöntem izlediniz burada? Hı hı. Daha doğrusu bir grup çalışması oldu ama ayrıca e, ben de e, belirli bir dönemde Lübnan'da cyber aktivistlerle bağlantıya girdim hı hı. ve onların yazılarını ben Arapça da okuyorum e, yani ve konuşuyorum onun için hı hı. E, ve bana birkaç yani yazı teklif ettiler. Şarkıcımız İspanyol şarkıcımız o da birkaç yazı teklif etti. Yani hepimiz bildiğimiz, tanıdığımız ilişkilerden yola çıkarak bu şekilde yani yetenekli, güzel yazıları tabii arıyoruz. Çünkü bizim için gazete sadece medya dili, gazete dili o kadar enteresan gelmiyor. Önemli olan aslında burada kadınların özelliği ...mahrem ve kama oyunu bir araya getirmesi... ...iç içe koyması aslında burada enteresan bizim için. Evet. Ve oradan yeni bir metin, yeni bir yazı ortaya çıkıyor. Orası bizim için enteresan. Evet, yani aslında... ...siper aktivizm dediğiniz taraf da bu galiba. Bir taraftan kadınların Tabii. kendilerini de... Çok blokçu var. Evet. Yani medyada ya da yani internet aleminde... ...herkes blokçu bugün. Ama bizim istediğimiz... ...gerçekten bu kadınların... ...yazıya, edebiyata... ...kendi yaşadıkları yere... Hayatlarına böyle bir bağlantıları, bir ilişkileri olması ve bunu ifade etmeleri, yani kendi gözleriyle, kendi bakış açılarını ifade etmelerini e, göstermek istedik ve gör, yani onları ve bu tekstleri, bu yazıları seçiyoruz. Evet. Peki bu bu yazıları seçiyorsunuz ve anladığım kadarıyla bu yazıların sahiplerine ulaşıyorsunuz. Ee, Tabii bağlantıya bu, giriyoruz onlarla. Evet. Bu, ee, bu kadınlar sizlere, sizlerle bir bir taraftan sözlerini paylaşmış oluyorlar. Nasıl tepkiler o, aldınız bu süreçte? genelde pozitif tepkiler <gülüyor> aldık diyebilirim Hı -hı. hatta çok gurur duyuyorlardı veya ee, e, panellere de davet etmemiz de onlar için çok büyük bir e, olay yani genelde çok pozitif ve birbirimizi destek ziyandı yani Hmm, ...dayanışma gibi bir e, proje Hı -hı. oluyor tabii ve e, sınırları aşıyoruz bu şekilde. Evet, yani bir ülkeler arası dayanışma aslında Akdeniz Kadınları Dayanışması gibi bir taraftan kurduğunuz şey Hı -hı. buna işaret ediyor en azından. E, Hı -hı. İspanya, Mısır, Tunus, Suriye ve Türkiye'den Kadınlar içinde olacaklar e, yarın akşam e, ve bir konser olacak orada. ...biz detaylarından bahsedeceğiz... ...konser saat yedi buçukta olacak... ...bir yandan da konuştuğumuz gibi... ...az önce sürprizlere açık... ...olduğunu düşünüyorum ben... ...çünkü evet. blokçuluk konuşmasında... ...geçen şeyler de... ...şarkıların içinde yer alacak... ...ve kadın evet. müzisyenler bunları da seslendirecek... ...heyecanlı gözüküyor... ...bize kalırsa... ...o yüzden şimdilik konseri bekliyoruz... ...diyelim... ...sizin eklemek istediğiniz bir şey olur mu acaba? Evet... Bizim sadece demek istediğimiz bu kadınlar bizim için ee, yaşadığımız karanlık dönemde birer ışık birer. Hı hı. Bu kadar. <gülüyor> Çok teşekkür ederim Nilo Hanım. <gülüyor> Teşekkürler. Evet. E... Deniz'in ile yaptığımız söyleşiydi. Boğaziçi gösteri evet. sanatları topluluğu e, Antigo'nun gecesi ve Orta Doğu'da bloggerlık hakkındaki faaliyetini yarın gerçekleştirecek. Bu akşam da Indigo'da partileri var hatırlatmak gerekirse.